Volkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiydik. İyi ki geldin. Çok şükür çıktı. Albümün adı Kün. Evet. Ee, neler hissediyorsun? İlk, yani ben bu e, bu sürece çok yakından tanıklık ettiğim için bir yandan da e, bildiğim şeyleri de soracağım ama aslında ilk önce çok arkadaşça hani nasıl bir bunca sene sonra bir yandan işte aslında... Hani ellerin parmaklarıyla sayılmayacak kadar projen var. Sahnede senelerce çaldın falan. Sonunda Volkan'ın Cüvesi'nin ilk albüm çıktı. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Valla güzel bir duygu. Ee, bir şeyi bitirmiş olmanın verdiği bir e, mutluluk var tabii. Gerçi sen de biliyorsun albümü. Yaklaşık bir buçuk iki yıl önce müzik kal kısımlarını bitirmiştik. E, tabii e, biraz daha konsepte, e, konsepti dolduracak başka verilere de ihtiyaç olduğu için e, geri kalan bir buçuk ya da iki senede de onlarla uğraştık. Sonunda bitti. Çok da e, güzel bir duygu. Hoş gelmiş. Gün. E, i̇stersen bir parça dinleyelim. Tabii. E, i̇lk parçayı e, Big Bang. E, Gerebe. 09 0423 tamamdır ilk bahçeyi dinleyip sohbetimize başlayalım. Kün albümünden ilk parçayı dinledik. Ee, Volkan albümünde söz yok. Ama dinleyip de aklına e, gökler gelmemesi aslında imkansız. Ee, çok acayip müzikle mi? aslında çok a, e, sözel bir şey anlatıyorsun neredeyse. Ve çaldığım herkes böyle düşünüyor. Direkt böyle dünyayı, kozmosu, uzayı falan düşündürten bir. Ee, ...bir müzik... ...çok enteresan... Ee, ...onu söylemek istedim... ...baştan böyle... Ee, albümü birçok yönden bakabiliriz aslında... ...böyle yavaş yavaş hepsinde konuşacağız... Ee, ...ilk önce... ...bu... E, ...şuna bakalım... E, ...belki de en bilgini... ...veya bu konuşacağımız şeylerin en... E, ...iddia tarafında olanı... ...e müziğimizin veya tarihimizin ilk çok sesli ne konseptli albümü olması. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. evet. As ee, aslında e, doğru tabiri kullanabilmek için ben de epey düşündüm. E, birazcık da baktım. Çünkü e, denemeler var tarihte de. E, fakat albüm olarak yok. Hı hı. E, aslında denemeler diyeceğimiz kadar bir çoğul durum da yok. E, sevgili Aziz Şenol Filiz ki kendisi de çok sağ olsun bana referans oldu bu albümü ona gönderdiğimde. Onun e, bir denemesi var. E, şu an kay kaydı hatırlamıyorum. Eski bir kay kayıt ve bir konser kaydı. Hı -hı. Dolayısıyla böyle pat diye de hemen bulamıyorum. E, fakat orada bir çok sesli deneme vardı. E, şöyle bir fark var. Oradaki deneme tabii üst üste ney... Perde üfleyen neyler duyuyorduk? Aslında çok fazla diğer partisyonlar, bir ezgi çizgisi gibi bir durum söz konusu... ...ya da çok sesli müziğin geleneğine uygun bir yapıda değildi ama birçok seslilik vardı. Fakat bu şekilde yapılmış hem çok sesli müziğin geleneği hem de bir albüm olarak yapılmış bir şey yok. O yüzden de bu tabiri kullanmak da çok sorun görmedim açıkçası hı hı. Ee, ya bir yandan zaten hani böyle bir sadece bu cümleyle girince işin içine hani çok turistik bir şey de akla geliyor ama o kadar nevi Aslında münasır ve anlam yönünden yüklü bir şey olmuş ki e, yani neredeyse geride kalıyor o iddia yani Ş şeyi ben merak ediyorum e, bu anlam ve e, bir yandan işin akademik bir tarafı da var. Konuştuğumuz gibi. Bunları nasıl dengeledin Nasıl yola çıktın? Neydi motivasyonun? Nasıl gelişti albüm süreci? Yani aslında biraz kendi gelişimine bırakarak oldu diyebilirim. Ve bir gün genelde neyiflerken hissettiğim bir histir. Bir bütünlük hissi. Ee, ve bu bütünlük... An, anı yaşayarak anı fark ederek ama bu bilinçli bir yani bilincinizin nokta koyduğu bir andan bahsetmiyorum. Tamamen onunla bütünleşmek halinden bahsediyorum. İşte hem hal olma dedikleri ve öyle bir şey ki geçmişinizi ve sanki biraz sonra gelecek dolayısıyla gelecek diyebileceğimiz bir zamanı da kapsayan bir bütünlük. Neyiflerken bunu hissediyordum ve sonra bir gün e, neyi Üflediğinizde nefesinizin ses kutusunu çarpmasıyla oluşan ses, ilk ses, onun ilk oluşu ve oradaki çarpışma bende uzun bir süredir de kozmozla, işte evrenle, uzayla ilgim vardı. Hatta bayağı fizik, astrofizik kendimce ve amatörce araştırdım, baktım. Oradaki Big Bang hikayesine, daha doğrusu o çarpışmayı Big Bang... Olarak yani Big Bang'i sembolize etmesi gerektiğini düşünmekten ziyade hissettim zaten. Evet dedim bu Big Bang. E zaten e, en baştan almak istiyordum kendimce her şeyi. En baştan tabi bildiğim kadarıyla anlatabilmek istiyordum ve bu fikir çok hoşuma gitti. <gülüyor> e, daha sonrasında da e, gelişimi nasıl oldu? E, gelişimi şöyle oldu. ...yine dediğim gibi kendi kendine oldu... ...ben üflemeye devam ettim... ...ve üflediğimde... ...yaşanan fiziksel olay... ...yani neyin neyden çıkan... ...ses... ...titreşimler... ...kendi harmonilerini doğurdu... ...çünkü çok fazla... ...kendimi katmak... ...değil kendimi bulmak istediğim bir şeydi... ...çok fazla müdahale etmek istemiyordum... ...tamam hı hı. gerekir... ...bazı yerlerde... ...işte akademik bilgi olsun... Bazı enstrümanistlikler olsun bunlar gerekiyordu ama en azından fikir kısımlarının daha doğal gelişmesini istiyordum ve sanırım öyle de oldu. Biraz aslında albüm kendi kendini var etti. Bu yüzden de e, felsefi olarak da kün kelimesi buna çok uyuyor diye düşündüm. Çünkü ol derseniz ve olur. Kün ne demek biraz? E, e, aslında ol demek sesinde. yani kelime olarak. ...tabii felsefi olarak da... ...yani ol dedi oldu... ...hepimizin bildiği kün, feye bu, ...buradan geliyor... ...bunun tabi mitolojik bir hikayesi var... ...onu burada anlatırsak... ...o ayrı bir şey... Hı -hı. ...aslında şöyle diyeyim... ...özet olarak... ...yani olan... ...şey ve olduran şeyin... ...yani etken ve edilgen şeyin... ...aynı anda var olduğu bir... ...oluş biçimi... ...yani siz hu dediğinizde neyin içine ol diyorsunuz ve neyden çıkan sesle beraber bir şey oluyor tabi neyi de kendi kendine olmuyor siz üflüyorsunuz ve bir şey oluyor kendi kendine var oluyor yani buradaki anlamını böyle birleştirebiliriz böyle bütünleştirebiliriz ee, albümdeki şarkılar da bir yolculuğu anlatıyor Hı -hı. aslında baştan sona sadece Big Bang'den bahsettik ama ee, onların üstünden şöyle bir e, geçebilir misin birlikte? Tabi geçebilir miyiz? Yani hani çok işte işin uzmanı olmasak da böyle hani o yolculuğu şöyle azıcık çizsem bize tabi yani olur. tabii ki söz konusu 13.8 milyar yıl bilinen e, anlamda en azından bugün bildiğimiz e, ve en eskiye gidiyorsunuz bir nevi Big Bang de, dediğimiz tarihe. Oradan da gezegenimize gelen bir yolculuk. Ee, Big Bang'in ardından bir GRB 090423 isimli şarkı. Yani GRB dediğimiz Gamma Ray Burst, Gamma ışınları 090423 de onun kodudur. Ee, şu an bilinen evrendeki en uzak nokta. Evrendeki en uzak nokta demek aslında en eski olmuş olay demek. Hı hı. ...Big Bang'in de hemen ardından... ...olan bir şey demek oluyor bu. Oradan başlayan... ...bir yolculuk ve bu yolculuklarda... ...tabii bir sürü... ...değinmek gereken bir sürü... Hı hı. ...uzay ve astrofizik... ...olayları var ama tabii hepsine... ...değinemeyiz. Hı hı hı. Buradan benim müzikal... ...anlamda bir, bir şeyler... ...çıkarabileceğim bazı olayları... ...ele aldım. İşte kuasar gibi... ...Ak Yıldızlar, işte... Pulsar gibi, nötron yıldızı, kara delikler gibi hı hı. ve daha da yaklaştıkça işte samanyolu sonra atmosferden süzülerek dünya gezegenine iniyoruz. ve Ondan sonra bir ney taksimi var? Bu da doğuşu sembolize ediyor. Bir çeşit, ya bu doğuşun içerisinde su çok önemli bir faktör. Hayat demek bizim için. Nitekim ben ney sesini su damlasına da çok benzetirim. Börth eseriyle de yolculuğumuz aslında bizim hikayemiz şimdi başlıyor oluyor. <gülüyor> Bundan önceki hikayeler daha çok varoluş hikayesini sembolize eden şeylerdi. Ve e, dünya gezegenindeki ha hayata varmadan önceki bir dönemi tasvir ettiği için aslında çok insansı bir müzik değil de daha fiziksel bir müzik. ...yapabilme endişem... ...ya da ne diyeyim endişem demeyelim yanlış oldu. Hevesim vardı. Hı hı. Dünya... ...isimli şarkıda da... ...gitarla buluşması aslında biraz orada... ...ve daha ezgi, ezgisi ve... ...teknik yapısı... ...daha insan... ...eli değmiş müziklere... ...yakın bir beste olmasını... ...zaten kendiliğinden... Hı hı. ...doğurdu. İstersen iki parça daha dinleyelim. Kozar ve Black Hole... <Gülüyor> Sonra tekrar devam edelim sohbetimize. Volkan İnci Vezbizler'le geçtiğimiz Cuma günü çıkarttığı ilk albümü Kün'ü dinliyoruz, konuşuyoruz. Ee, çok seslilik ama nasıl bir çok seslilik sevgili Volkan? Ee, aslında biraz önce de söylediğim gibi kendiliğinden olan bir çok seslilik. Ve ilk yap yaparken başta bu çok sesli bir albüm yapacağım niyeti aslına bakarsan... ...yoktu. Hı hı. Yani daha çok referansım... ...konunun kendisiydi. Hı hı. Ve o konu... ...yine dediğim gibi kendiliğinden bunu doğurdu. İşte... ...bir Big Bang dediğimiz... ...büyük patlama. Bir şeyin patlaması için... ...ne gerekir? Asgari bir ikililik gerekir. Yani iki tane noktanın en az... ...birbirine yakınlaşıp çarpışması gerekir. Ve o çarpışmadan sonra... ...başka noktalar... ...veya parçalar parçalanarak açığa çıkar. Bunu tasvir edecek iki tane ne iki tane ne kaydıyla başladı hikaye. Zaten ilk şarkıda duyuyorsunuz bunu. İki tane ne bir dizi çıkıyorlar birbirine ters giderek birbirine yaklaşarak aynı şeyi çalıyorlar ama artı ve eksi kuvvette gibiler. Sonra o çarpışmadan sonra duyduğumuz iki şey var. Birisi yani benim üflediğim neler arasında Davut neyinin en pes sesi, diğeri de Boğla neyinin en tiz sesi. Bu da hem frekans yani frekansların da yolu böyledir. Ee, uzağa gittikçe tizleşir, ama uzak aralıklarda titreşinde. Pes sesleri duyarsınız. Buradaki en pes ses amanın başlangıcını en tiz sesle bugünü hı hı. sembolize ediyordu. Yani 13.8 milyar yılı. Arada genişleyen motifler ise ee, dönüp baktığımızda var olan galaksiler, işte süpernovalar, takım yıldızları ve yaşanan diğer fiz yani fiziksel olayları. Sembolize ediyordu. Hı hı. Burada dediğim gibi şu müzikte bildiğimiz doğuşkanlar, armonikler devreye giriyordu. Ya da selenler dedikleri. Çünkü her aslında biliyorsunuz bir ses yani sabit bir ses diye bir şey yok. Bir ses aralığı var onu duyduğunuz mikro ve makro range'ler var aralıklar. Yani doğ dediğinizde bile doğun içinde bir sürü başka Hı -hı. akrabaları var. Daha çok onlardan yola çıkan bir kendi çok sesliliği vardı. Yani Hı -hı. hani bir bir parçanın içindeki bütünlüğü yakalayıp sonra diğer parçaların içindeki bütünlükler birleştirip <gülüyor> bir bütün elde ederek bir çok seslilik yakaladı. Peki. Ee bazı parçalarda özellikle makamsallık işin içine giriyor evet. işte uşak makamının baskın olduğu bir parça var sabah Hı -hı. makamının baskın olduğu bir parça var ee, işin içine o girince tabii ki hani aslında daha önceden var olan bir yapı da seni şey yapmaya başlıyor Rehberlik etmeye başlıyor evet. sana ee, orada dikkat ettiğin şey ne oldu çok aslında çok önemli bir konu yani bu makamsal müziğin ee, çok seslendirilmesi nasıl olmalı nasıl olmamalı tabii en güzeli deneyip kendi estetik algınıza göre bir karara varmak ama e, şöyle söyleyeyim eğer makamsal müzik bilmiyorsanız ne kadar iyi armoni bilseniz de onu armonize edemezsiniz çünkü her müziğin kendi armonik karakteri var armonik yapıda olmasa bile hı hı. E, burada da şu Önemliydi makamı oluşturan en küçük öğelerden en büyük öğeleri ne var elimde o benim referansımdı işte dediğin uşak olan sabah olan aslında bir motif var hı hı. ve bu motif kendi harmonik karakterini zaten çağırıyor ama ben eğer bu e, örneğin sabah makamını notaya yazıp sonra bu notalar üzerinden var olan armonizasyon şekillerini uygulasam Ortaya aslında bir makamsal çok seslilik çıkmıyor. Daha çok perde müziğinde perdeyi referans almak gerekiyor. Ve o perdelinin hareketlerini. Ee, bu anlamda bir ney ses ezgisine başka bir neyle başka bir partisyon ses ezgisi yazmak çok doğruydu. Çünkü e, oradaki motifi ifade edebileceğim... ...bir enstrümanda... ...başka motiflerle ona... ...çok çok sesli yaklaşabiliyordum... Hı hı. ...ve makamın... ...kendi işitsel etkisini... ...koruyabiliyordu bu durum... ...ama tabi yine albümün... ...konusuyla ilgili... ...ve şarkıların isimlerini alan... ...bazı kavramlarla ilgili... ...diğer daha... ...modern müzik... ...albümünizasyonuna yakın... Hı hı. ...örnekler de var... Evet onları da bir yandan konuşalım. Hı hı. İlk parçamız mesela zaten bir ben GRB'nin neredeyse böyle bir soundscape hı hı. gibi aslında çok da yani o çeşit müziği çok dinlemediğim için terminolojisini çok bilemiyorum. Mesela şey Milky Way bambaşka sanki böyle böyle batılı yeni nesil koral müzik gibi tanınıyor. Hı hı. E, bunları yaparken kulağında etkilendiğin e, isimler veya dönemler, müzikler var mıydı? E, a, tabii ki. Mesela Ligeti bu anlamda. Hı. Aslında yaptıktan sonra fark ettim diyebilirim çok benzediğini. Bazı armonik hareketlerin. Hı hı. E, bir yandan da ortak ve... Evrensel ya da küresel bir şey olmasını istediğim için oralara da değinmesi gerekiyordu. Hı hı. Yani samanyolu sadece bizim değil yani sadece evet. makam müziğine ait bir şey değil tabii ki. Bir de e, dikey armonide bazı makamları yani bazı makamlarımız daha doğrusu evrensel müzikle örtüşebiliyor. İşitsel etkileri çok yakın. Hı hı. Nitekim Milky Way'de böyle bir durum var. Çok katmanlılığı da konusuyla alakalı bir durumdu. Hani samanyolu bir galaksi artık şöyle bir, çok büyük bir şeyi ifade ederken aslında ters orantı vardır. Çok fazla şey kullanmamanız gerekir. Hı hı. Az birimlerle büyüklüğü ifade etmeniz gerekir. Yani en büyüğü nasıl ifade edersiniz? Boş bir sayfayla hı hı. diyelim ki ama zaten boş sayfa kendini de ifade eder hani peki biz e, yani bizim müdahale ederek en büyüğü nasıl ifade ederiz ya bir nokta ya da iki noktanın çok uzak olmasıyla peki biraz daha küçülttüğümüzde çemberi yine büyük bir şey olsun istiyoruz ama artık o en büyük çemberin en büyük kı kı kısmı değildi de daha küçük bir çapta o zaman işte biraz katman Hı -hı. ihtiyacınız var yani ve bu katmanların uyumluluğuna dolayısıyla samanyolu gazaksisi koca bir uzayda ve 13.8 milyarlık yılda çok da, yani hakkında daha fazla bilgimiz olan Hı -hı. daha fazla noktaları işaret edebileceğimiz bir yer olduğu için orada daha çok e, dikey hareketlilik ve daha çok perdeyle Hı -hı. ...orayı göstermek istedim. Bilmiyorum ne kadar anlatabiliyorum... Tabii. ...ama yani tabii ki bu konular... ...gerçekten... ...çok... E, ...yeri geliyor bizi de aşan şeyler... <gülüyor> ...ve kısıtlı zamanda da... ...anlatmak zor. Umarım... ...birilerinin merakına... E, ...ne denir? Ye, cevap cevap oluyordur. Bence oluyordur. İstersen gel... ...bu konuştuğumuz... E, ...iki mevzuyla alakalı... Aslında e, güzel örnek olacak. Bir sonraki iki parçayı dinleyelim. Pulsar dinleyeceğiz. E, sabah makamında olan diye yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yani ona hemen şöyle bir şey söyleyebilirim. Nötron yıldızı inanılmaz yoğun bir kimyası var. Öyle diyeyim. Hatta şöyle örnek verilir. Herkesin anlayabileceği dilde ve benim de anlayabileceğim dilde bir çay kaşığı nötron yıldızı dünyanın 24 kat ağırlığında o... olduğu oh. bir benzetme yapılır böyle örneklendirilir öne, ve ben dedi sabah makamının yani çargah ve nim hicaz... perdesinin dikicaz sabah makamının aslında sabah perdesinin yoğunluğu hatta sabahı herkes duyduğunda bir farklı duygular hisseder ya bu arada yani çok bilmeyen dinleyicilerimize de sabah ezanı örneğini evet. verelim böyle. O perdenin yoğunluğu, aşırı yoğunluğunu Pulsar'ın yoğunluğuyla e, ifade etmek istedim. Çünkü çok benzeştirdim. Ve aslında sabah perdesi de çargahla neva arasında gidip gelen tıpkı nötron yıldızı gibi... Hareket eden bir perdedir ve inanılmaz yoğundur. Ve bütün sabaha seyri makamın aslında bu yoğunluğu işittirir. Ne kadar dolaşırsanız dolaşın o, onu duyarsınız. Çok hızlı yani sanki çok hızlı dolaş, dolaşıp neredeyse hareket etmeyen bir seviye vardır ya. Bir şey çok hıza ulaştığında hareketsiz görünür. Hı hı. Ya da hareket duran bir şeye baktığınızda. Bir süre sonra hareket ettiğini zannedersiniz gibi. Böyle bir ilizyonu var. O yüzden pulsarı sabah olarak ko e besteledim diyebilirim. Pulsar sonra da az önce e samayolunu konuştuk ve e daha çok katman aslında daha evrensel müziğin parçası olan bir şey demiştik. Bir de Milky Way dinliyoruz. Volkan Inci Vez'le birlikteyiz. Kün albümünden dinliyoruz. Ee, Volkan ilk albümün e, fakat daha önce de bu arada hani çok hani bir kez veya iki kez mi tam hatırlamıyorum. En azından bir kez konuk ettik seni burada. Çok kez de çaldık farklı projelerini. Ama yine de belki e, seninle yeni tanışan insanlar için biraz. ...başka projelerinden de... ...bahsetmek istiyorum. Hı. Ee, ya da sen bahsetbilirsin. Nasıl yapalım? Hep diye bir projen var. Sürekli çalıyorsun... ...aslında. Yani... Hı. ...böyle... ...sana daha fazla... E, ...bir neredeyse sahne müzisyeni... ...diyebiliriz yani. Hani böyle... ...yandan ben biliyorum pişirdiğin bir sürü... E, ...kayıt projesi, albüm... ...projesi de var. Bir kere şunu sorayım sana ilk önce... ...bir parantez açarak. Neden... Hani ...künü ilk yapmak istedin... ...ve bazı şeyleri beklettiğini... ...bilebiliyorum ben... ...bunun... E, ...sebebi nedir? Ee, yine dediğim gibi... ...her şey kendi kendine oluyor... ...ben... E, ...müzi... müzi ...müzisyen olmaya çok sonra karar vermiş... ...biriyim ama müzikle olan... ...ilişkim çocukluğumdan beri var... ...bunu şu an dönüp baktığımda anlıyorum... ...ee... Peki müzikle ne anlatabilirim? Aslında derdim... Albümler yapmak şu bu değildi de... Bir çeşit benim dinim gibi... Bir şey oldu müzik. Hı hı. O zaman... E, gerçekten bu işi... En başından anlatmam. Anlatırken de çünkü anlıyorsunuz. Gerektiğini düşündüm. Ve o yüzden en başından aldım. Bugüne kadar... E, yaptığım müzikleri... Belki daha hazırdılar vesaire ama... ...onları albüm olarak çıkarmamamın sebebi... ...daha dünyaya in, indiğimi <gülüyor> ve doğduğumu düşünmememdi. Ee, biraz da öyle bir dönemi ifade ediyor bu albüm. O yüzden en başından aldım. Bundan sonra daha yine kendimce anladığım, düşündüğüm bir kronolojik sıra yerini bulacak... Ve belki bazı albümleri hala bekleyeceksin. <gülüyor> o yüzden önce küneye yer verdim. Çünkü yani insan doğduğunda önce yani kendini ve en yakınlarını fark ediyor. Sonra biraz daha büyüyünce sadece kendinden ibaret olduğunu zannediyor. Sonra biraz daha büyüyünce ki çok büyük beylik laflar etmek niyetinde değilim. Aksine bunu etmemek gerektiğinin altını çizmeye çalış, çalışıyorum... ...bunu söylememde... ...kendini... ...hem e, bir birey olduğu gibi... ...hem de o bireyi yapan şey... ...yaşadığı coğrafya... daha da çıkarsak... ...gezegen daha da çıkarsak... ...işte evrene varıyor ya... ...öyle bir bütünlük ilişkisi hı hı. var... E, ...bütünden pa parçaya gelip... ...sonra tekrar bütüne çıkma... ...yolculuğu... ...yani o anlamda... Üstümden gelmeyi daha çok seven biriyim. O yüzden de bu albümü ilk sıraya koyduk. E şimdi suyu, hayatı keşfedip sonra toprağa ulaştığımızda daha topraktan gelen müzikler yerini alacak. Sonra bir yerlerde... Volkan'ıza artık bireye inmiş olacağız doğacak Big ve doğdu evet, doğduğu doğduğu <gülüyor> doğduğu şeyler ile yani onun doğuşunu ve kendi hikayesini anlatan hikayeler bulacağız dinleyeceğiz yani umarım. Ve ee, ve yabancılaşma süreçlerini sonra <gülüyor> göreceğiz vesaire böyle bir yolculuk ben biraz devralıp dinleyicilere tabii. bahsetmek istiyorum neler yaptığını sen çok güzel anlatıyorsun tabii de insanlar takip etsin de istiyorum o yüzden ismen sayacağım teker teker izninle o olur mu tabi hep bir diye bir proje'm var ee, ne gitar çalma bütün aslında bu on parmandaki on marifeti kullanarak canlı bir tek kişilik bir loop performansı yapıyorsun bunun sahnesini de çok yapıyorsun bir yerde bu arada yani takip etmek isteyen arkadaşlar çok kolay rahat bulabilirler evet. ee, ebren trio diye bir e, trio'nuz var. var onun albümü yolda geliyor evet. daha böyle utka'nın ney triosu Hı -hı. Ee, onun da albüm kayıtları bitti hatta miksi de bitti önümüzdeki tahminim bir aksik olmasa bir iki ay içerisinde al on albümde göreceğiz. Tipik bir... Böyle tipik değil de bir oda müziği dünyası canlı çalınmış. Evet, evet. Ee, konsept olarak da yine Türk müziği öğeleri barındırıyor. Fakat biraz da böyle biz şey diyoruz... ...mitolojik masal gibi yani. Hı hı. Ee, debdebe var. Ee, evet, evet. ...Volkan'ın Cüvesi'de partilemek istiyorsanız... <gülüyor> e, ...Devdebe'yi... ...öneriyoruz. de ee... elektro... ...eklektik diye... ...aslında türü bağımsız bir tür... ...türü bağımsız bir tür... <gülüyor> ...tuhaf oldu. Türü bağımsız bir müzik... Hı -hı. ...elektronik müziği referans alan... ...benim daha... ...akustik şeylerle katıldığım... ...Seçkin Erdi ve... E, ...Fity Sound... ...mahlasıyla... Hı hı. ...Ahmet arkadaşımla beraber yaptığımız... ...bir müzik... ...bunun dışında... E, ...benim yıllardır beklettiğim... bestelerimi artık... ...yavaş yavaş sahnelemeye başladığımız... ...bir kuartetimiz var... ...Organın Cüvesi Kuartet ya da... ...V Kuartet olarak... ...artık sahne yapıyoruz... Hı hı. ...orada da Davulda Fıratçık... E, ...Keyboardda, Tuşlularda... ...Elektronikte Orhun Canca... ...ve Bas'ta Samet Tutulça var... Bunun yanı sıra sevgili dostum Deniz Mahir Kartal. Kendisi Berlin'de yaşıyor. Biz beraber müzik yapmayı çok sevdiğimiz için... ...her ne kadar uzakta olsak da... ...her buluştuğumuzda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hatta geçen yıl x Jazz Festivali'nde ilk sahnelemiştik. Onunla da beraber yine elektronik ve akustik bir düo müziği yapıyoruz. İsmi Düyek. Artı benim geçen yıl dahil olduğum... ...son zamanlarda Türkiye'de pek bulamayacağınız... ...Saykudelik, progresif... ...rock müzik grubu olan... 40 Bin Sinek ile... ...bir yıldır sahne alıyorum. Hatta onun da ikinci albüm kayıtları bitti. Ee, en kısa zamanda onu da göreceğiz. Bu arada Debdebe'nin de... ...albüm kayıtları bitti. Bu yıl bayağı bir... Oh ne güzel. Evet, Kayıtlarına yani... da doyacağız... ...konserlerine doydu doyduğumuz kadar. Ee, şey... Ee, istersen e, Kün'e tekrar gelip hı hı. E, ha şeyi söyleyecektim Sosyal çeşitli sosyal medya hesaplarından zaten her tarafta varsın hı hı. Volkan İnci Vez diye takip etmek isteyenlere ee, Kün'ü kime ithaf ettin onu bir anlat bize sonra da son parçalarımızı dinleyip veda edelim tabi e, Kün'ü kendi hayatımda özellikle de ney düzleminde. Çok önemli olan üç insana ithaf ettim. Biri, öncelikle kendi ustam, hocam, sevgili Kaşif Demiröz. Yani e, her şeyi ondan öğrendim diyebilirim. E, Kaşif Demiröz'e ve bunun yanı sıra benim neylerimi yapan sevgili Kemal Üçok abim ney yapımcısı. O da Ondan da çok şey öğrendim hayatta. Neyle ilgili ve hayatla ilgili. Ve ustaların ustası Niyazi Sayın Hoca. Kendisiyle hiç tanışmadım. Çok isterim. <gülüyor> ama biraz tedirginim. <gülüyor> Hatta itaf ederken bile birazcık çekiniyordum ama açıkçası içimden de o geliyordu. Çünkü ondan da çok şey öğrendim. Sürekli dinledim. Taklit etmeye çalıştım. Aslında... Benden çok onlar da var diyebilirim. Özellikle da yani. Çünkü geleneksel müzik öyledir. Önce taklit edersin. Sonra eğer iyi gidiyorsa her şey kendinize dair bir şeyler de yapabiliyor olursunuz. Bilmiyorum yapabildim mi ama dediğim gibi öyle bir bütünlüktü. O albümde aslında öncelikle kendi hocam ustam. O neyleri yapan ustam ve ustaların ustası Niyaz Sayın da mevcuttur. Umarım sürçü lisan etmemişizdir. Onlarda da varlıklarına gerçekten sonsuz teşekkür ederim buradan da. İyi ki varlar. Sen de iyi ki varsın. Ee, i̇yi ki de geldin. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Her zaman bekleriz biliyorsun. <gülüyor> Zaten ee, sana ayrıca teşekkür ederim bu albüm sen olmasaydın şu an bu şekilde olmayacaktı. Yavuz Sevgili ne mutlu. Ahmet Ali Aslan. Ne mutlu. Ee, bu bahsettiğimiz yani sosyal medyadan da bu albüm bu arada lansmanı hakkında da geç, önümüzdeki aylarda e, haber alabilirsiniz. Evet. Ee, bunun için de e, tabii bunu tek başına sahnelemek zor olacaktı. E, İzmir'de çok sevdiğim 3 tane neyzen dostumla beraber bir ney dörtlüsü kurduk ee, ilk provalarımızı iki ay önce yaptık Önüm, yani ilerleyen günlerde tekrar İzmir'e gideceğim ve konser için provalara devam edeceğiz ee, lansmanda bir aksilik olmazsa 4 ney olarak bu albümü icra etmeye çalışacağız çabalayacağız gözlerimiz yollarda Volkan eee Son 3 parçayı dinleyip bugünün türlüsüne veda edelim. Ee, Atmosfer, Earth ve Birth dinleyerek Kün albümünü tamamlıyoruz. Geldiğin için tekrar çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, Özellikle sana ve Açık Radyo insanlarına. Dinliyorum. Görüşelim o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yardan Müzikler. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Ali Arslan ve Ozan Saroğan.